Merhaba, son derece düz mantık ve anlaşılır basit bir karar. Ülkemizde de kesinlikle uygulanması gerek. Fransa'da mağazalar ve ofis binaları artık enerjiden tasarruf etmek ve ışıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine son vermek için ışıklarını geceleri kapatmak zorunda kalacak. Fransa Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek, yasal uygulamayla birlikte çalışan en son kişinin binayı terk etmesinden en geç bir saat sonra ışıklar kapatılacak. Mağazaya da dükkanlarda da vitrin ve dış aydınlatmaların en geç saat 1 itibariyle kapatılması gerekiyor. Uygulamadan haliyle konutlar muaf tutulacak yetkililer Noel aydınlatmalarına ve istisnai günlerde mağaza ve ofis ışıklandırmalarına izin verebilecek. Yeni yasanın uygulamaya girmesinden sonra yılda 2 terawatt saat tasarruf sağlanacağı bildiren yetkililer bunun yaklaşık 750 bin hanenin yıllık tüketimine eşdeğer olduğuna dikkat çekti. Çevre Bakanı Delphine Bateau uygulamayla Fransa'da ekosisteme zarar veren insanların uyku düzenlerini bozan ışık kirliliğinin de önüne geçeceklerini vurgulayarak Avrupa'da bu konuda öncü olacaklarının altını çizdi. Türkiye'de ise akıl almaz gariplikler devam ediyor. Başka ülkelerde bakanlık düzeyinde yani bakanlık olarak yer alan iklim değişikliği konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde çalışmalarda bulunan iklim Değişikliği Daire Başkanlığı alınan ani bir kararla kapatıldı. İklim değişikliğine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirerek konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapması amacıyla 2010 yılında kurulan daire çalışmalarına Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda devam edecek. Bu iklim değişikliğine verdiğimiz önemin bir göstergesi mi acaba? Bu arada iklim düşmanı bir kömürlü termik santral olan Yatağan Termik Santrali, su soğutma ünitelerinden yükselen sıcak su buharı ile çevreye dağılan... Köpükler panik yarattı. Santral çevresinde 500 metre çapındaki alanda zeytinlik ve arazilerde köpükler saptandı. Yatağan termik santrali yetkilileri yaptıkları açıklamada santral soğutma suyundaki organik maddeleri çözmek için Biosit 5500 adı adlandırılan sabun bazlı kimyasalın köpürerek kule fanları nedeniyle çevreye uçuşarak az miktarda yayıldığını insana ve çevreye zarar verecek bir durum söz konusu olmadığı açıklamasını yaptı. Biosit kelimesinin anlamını unutmamak gerek, canlı öldüren anlamında. Açıklamalar acaba hangi bilimsel veri ve raporlarla desteklendi merak ediyorum doğrusu. Yatağın kömürlü termik santralinin iklimi bozduğu nasıl bilimsel raporlarla kanıtlanıyorsa, belki santral yönetimi kendileri hakkında sürekli olumsuz haber yapmak zorunda olan bizlere de bu açıklamayı de ve bilimsel raporları göndermenin nezakiyetinde bulunurlar. WWF Türkiye, Eğirdir Gölü çevresinde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gölün su kalitesinin iyileştirilmesi için devam eden pilot çalışmaların sonuçlarının umut verici olduğunu açıkladı. 2008'den bu yana devam eden ve 2012 yılı itibariyle ikinci aşamasına başlayan 7 renkli göle 7 renkli hayat projesi kapsamında gölün üzerindeki kirlilik baskısının başlıca nedeni olan zirai ilaç kullanımı olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda Esenyurt pilot köy olarak seçildi ve 50 dekarlık elma tarlalarında örnek uygulama gerçekleştirdi. 2012'de erken uyarı sistemi ile 150 ton, biyoteknik mücadele yöntemleriyle de 45 ton olmak üzere toplam 195 ton ilaçlı suyun Eğirdir Gölü'ne ve yeraltı sularına ve toprağa karışması engellendi. 2013 Mart ayı itibariyle 50 dekara çıkarılacak olan pilot çalışma kapsamında toprak ve su tahlilleri yapılarak Eğirdir Gölü'nde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırma çalışmaları devam edecek. Uygulama Gelen Dost ilçesinde yaygınlaştırıldığı takdirde her yıl yaklaşık 16.125 ton ilaçlı suyun doğal kaynaklara karışmasının engelleneceği öngörülüyor. Atılması gereken bundan sonraki adım iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırırken iyi tarıma geçmiş bölgelerde de tamamen organik tarıma geçişleri sağlamak. Büyük şehirlerin etraflarında doğadan daha sıcak olduklarını biliyordum ama aynı zamanda bütün dünyayı ısıttıkları yeni haber. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanları şehirlerdeki fazla ısının etkilerini araştırdı. Şehir trafiğinden kaynaklanan egzoz dumanları, binalardan ısıtıcıların fazla kullanılması, klimalar gibi unsurlar büyük şehirlerin iklim değişikliği üzerindeki etkisinin artmasına neden oluyor. Kışın ortasında evimiz ya da ofisimiz içinde incecik giysilerle dolaşabiliyoruz. Ama ısıtıcıları sonuna kadar açmanın dünyanın dengesini hele de bir metropolde yaşıyorsanız etkileri hiç de önemsenmeyecek gibi değil. Bu sonuçlara göre şehirlerde oluşan fazla ısı atmosferi 1600 kilometre mesafede dahi etkiliyor. Şehrin toplam ısısı ise 1.8 derece yani 2 santigrat dereceye kadar artıyor. Evet haydi ısıtıcıları kısıp kazakları giyelim. İş yerlerinde de aynı önlemleri alalım. Yazın ise tam tersi ceketleri, kravatları çıkartıp Klimaları kapatalım. Önemli olan iklime uyum. İklimi kontrol değil. Püfür püfür, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.